Bölüm 82 Yöneticilerin hayırlı kimseleri yardımcı edinmesi O kıyamet günü, tüm dost olanlar, birbirlerine düşman kesilecekler. Ancak, yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanlar müstesna. 43 Zuhruf 67 Hadis 678 Ebu Said el-Hudri, ve Ebu Hureyre'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve başa geçirdiği her devlet reisi için iki sırdaş vardır. Bunlardan biri iyiliği emreder ve ona teşvik eder. Diğer sırdaş ise kötülüğü emreder ve ona teşvik eder Günahlardan uzak duran kimse Allah'ın koruduğu kimsedir Hadis 679 Ayşeden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah herhangi bir idareci ve devlet başkanına hayır dilerse, ona unuttuğunu hatırlatan, hatırladığı şeyleri yapmaya yardım eden, doğru sözlü bir yardımcı nasip eder. Allah, hayırdan başka bir şey, yani şer ve kötülük isterse, o kimseye unuttuğunu hatırlatmayan, hatırladığını yapmaya yardım etmeyen, kötü bir yardımcı verir.